1 Ağustos 2017 Bursa Arifane İlim Derneği El Özübillahimine Şeytanı Razi Bismillahü Lâhilâ Râhiim Walâzr Innal İnsan Lafihüsru Ve Amanu Salihat Ve Tawasub İl Hakk Ve Tawasub İl Sabr Sadaqallahül Azim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Evet Bugünkü sohbetimizde gelen sorulardan biri keşif keşifle nedir, keşifle alakalı izahatlar hususu sorulmuş keşif sahih doğru bilgi alemin kalbine Allah'ın koyduğu bilgidir Allah'ın kullarından melek, peygamber veli ve mümin olanlardan dilediğine hususi olarak vermiş olduğu ilahi bir nurdur. Keşfi olmayanın ilmi de yoktur. Bu sebeple peygamberler ve ilahi talim yani bilgilendirme ve öğretme akıllara durgunluk verecek ve bir kısmının kabullenebilmesi için tevile gitmeye zorlayacak şeyler getirmiştir. Bunları kabul kabule ve asla tevil kabul etmeyen durumlarda azze mecbur kalınmıştır. Bu okumuş olduğumuz kısım Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin Fütahat-ı Mekke'sinden keşifle alakalı aldığımız bir yerdir. Yine İbn Arabi Hazretleri'nin keşifle alakalı bir sözü daha var. Birbirine zıt olan şeyleri bir arada tutan şeyin sırrı nedir? diye soracak olursan buna şöyle cevap verebiliriz. Burada acayip bir sır ve açıklanması mümkün olmayan bir terkip vardır. Onu yüklenmeye gücümüz yetmez. Çünkü akıl onu kavrayamaz, onu ancak keşif müşahede eder buyurmakta. Bu hususta yine keşifin tanımı ve tabiri hususunda Süleyman da tasavvuf kültüründe keşif ve keramet adlı eserinde keşif ve ilham akıl ve zihinsel faaliyetler ve beş duyu ile bilinmeyen gaybı bilme aracıdır buyurmuş. Şimdi keşif akla kapalı gelen akıl yoluyla anlaşılması mümkün olmayan şeyin anlamaya denilmesi oluyor. Akla kapalı gelen, akıl yoluyla anlaşılması mümkün olmayan şeyi anlamaya keşif denir. Burada akıl yoluyla anlaşılması mümkün olmayan derken yani aklın 5 duyudan gelen verileri fikir hazinesinde yoğurduktan sonra elde ettiği sonucu değerlendirmeyi kastetmekteyiz. Bu durumda aklın verdiği hüküm kendisine ulaşan veriler doğrultusunda bu verilerden daha önce elde ettiği tecrübe, ilmi birikim, kıyas, zan ile birlikte vermiş olduğu hükümdür. Bu hükümde kişinin isabet etme ihtimali kadar isabet etmeme ihtimali de vardır. Aklın fikir yoluyla bu şekilde elde ettiği hüküm hakkında mutlak doğru denilemez. Yanılma payının olduğu göz ardı edilmemelidir. Nitekim günümüzde bilimsel bir gerçek olarak kabul edilen ve insanlara bu şekilde aktarılan birçok şeyin doğruluğu hakkındaki kati görüşten dönülmüş ve hata yapıldığı kabul edilmiştir. Bilim otoriteleri tarafından bu şekilde kabul edilmiştir yani bilim otoriteleri bir şey hakkında bu budur demelerine rağmen Belli bir zaman geçtikten sonra hata yaptıklarını O konuda doğru Bilemediklerini Sonra ellerindeki doneler neticesinde Yeni bir e, tespit yaparak Bu budur diye farklı bir şey izah etmektedirler Konumuz hakikatler olması hasebiyle Bu açıdan bakacak olursak akıl Yaratılmıştır Yaratılmış olan bir şeyin Yaratanı hakkında mutlak bir bilgiye Ulaşması da mümkün değildir Yaratılmış olan asla yaratanını ihata edemez. Çünkü sonuçta yaratılmış akıl. Yaratılmış olması sebebiyle yaratanını ihata etmesi, bilmesi, kamilen bilmesi mümkün değil. Keşfin çeşitleri vardır. Bunlara aklı keşif. Yani aklî keşif dediğimiz ne oluyor? Akıl bu tür keşfi fikir ve mizaç kayıtlarından kurtulmuş olan cevheri yoluyla idrak eder. Nefsi keşif birbirine aykırı olan da birbirinden farklı perdelerin açılımından yani keşfinden sonra riyazet ve mücadeleler yardımı ile mizacın kaydından kurtulmuş olan hayali nefste resmedilmiş olan şeydir. Nefsi keşif. Ruhani keşif Akıl ve nefs perdelerinin açılması sonucu bu perdelerin kaydından kurtulduktan sonra Rahmani nefeslerin kaynağını mütalaa etmek neticesi oluşur. Rabbani keşif tecelli yolu ile olur ki ilahi isimlerin mertebelerinden olan tecellilerin getirisidir. Bir de ilahi keşif var. Tecellilerin en yükseğini oluşturan külli keşifler meydana getiren cem-i ilahi tecellilerdir. Bunun üzerinde de hakikatlerin hakikatini keşfe götüren zatî tecelli bulunmaktadır. Denilir. Bunu, Bu bilgiyi de bu keşfin çeşitleri hakkındaki bilgiyi de yine Muhittin i̇bn Arabi Hazretlerinin İnşa adlı eserinden edinmiş bulunmaktayız. Doğru bilgi ancak keşifle elde edilen bilgi olduğuna göre keşif neticesi elde edilmiş bilginin sahipliğinde ehlullah hemfikirdir. Ehlullah'ın bu iddiası akılcıların akli delillerine ters düştüğünden bu meseleyi bağlayıcı olarak görmemişler ve yine akılları aracılığı ile eleştirmişlerdir Ehlullah'ı. Çünkü akılla değerlendirmekteler her şeyi. Muhittin İbn-i şöyle bir ifade kullanmaktadır. Biz ve bizim gibi Ehlullah bize ulaşan Resulullah Efendimiz'e ait olduğu söylenen ve kayıtlarda sahih diye belirtilen Nice hadisi şerifler vardır ki bizati, biz bu sözlerin ona ait olup olmadığını Resulullah Efendimize sormuş ve bu sözler bana ait değildir demesi neticesi o söz ile amel etmeyi bırakmışızdır. Kaynaklarda sahih diye geçmiş olmasına rağmen yine kayıtlarda, kaynaklarda nice sahih olmadığı belirtilen hadisi şerifler vardır ki biz ve bizim gibi ehlullah bizati. Bu sözlerin ona ait olup olmadığını Resulullah Efendimize sormuş ve evet bu söz bana aittir demesi üzerine biz o sözü sahih kabul ederek o söz ile amel etmişizdir buyurmaktadır. Burada keşfin önemi, ehemmiyeti zaten ortaya çıkıyor bizim bu anlatmış olduğumuz sahih keşif dediğimiz keşfin. Bu durumda keşif, sahih keşif sahibine keşfinde gösterilen şeyin sahihliği konusu tartışılmazdır. Ancak Beyhullah'ın bazılarının bırakmış olduğu eserlerinde keşifleri konusunda yazdıkları ya da onların dilinden aktarılanlara bakıldığında birbirleriyle ihtilaflı açıklamaları olduğu da görülmektedir. Bu durumun kaynağı şu olmalıdır ki şöyle tarif edilebilir. Keşifte hata olmadığına göre hata keşfi elde eden kimsenin bu keşiften elde ettiği hakikati ya ifade ediş şeklinde bir hata vardır ya da o keşfi kavrayış ve idrak etme hususunda bir hata vardır. O zaman bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Her iki halde de kişinin mertebesinin düşüklüğünden kaynaklanan bir eksiklik vardır. Ancak mertebece yüksek olanlar Kemal'de daha kamil, en kamil olanlar arasında böyle bir çelişki ve hatadan söz edilemez. Ehlullah'ın mertebeleri yüksek olanlara baktığımızda seçkin Ehlullah'a ifade ettiklerinin birbirini destekler nitelikte olduğu ortada. Çünkü onlar bu hakikatleri aynı kaynaktan yani Allah'tan almaktalar ve bu haber alış yöntemleri tamamen koruma altındadır. Zanlarının ya da fikirlerinin ya da bir başka varlığın bu işe karışması mümkün değildir. Ehlullah'ın büyükleri için de bu cihetten bir payları olduğu söylenebilir ancak mutlak korunmuşluktan söz edilemez. Allah dilediği kullarını muhafaza altında tutar. Yine Ehlullah'ın mertebece üst derecelerde olanlarının hakikate dair birçok hususlarda hemfikir olup aynı ya da benzer ifadelerde bulunduğunda görmekteyiz. Şimdi keşifte dedik ki keşifte hata olmadığına göre eğer burada konuşmuş olduğumuz hata olmayan keşif diye bahsettiğimiz tabii ki sahih keşif. İlahi. İlahi keşif. Dedik ya keşfin mertebelerini saydık. Kişi nefsani bir takım keşifte bulunduysa ya da akli bir takım keşifte bulunduysa bunun sahihliğinden %100 sahihliğinden söz edilemez tabi ki. Bunlar sahih kabul edilemez. Burada Ehlullah'ın sahih diye dile getirdiğimiz keşfi dediğimizde açtığımız bu keşfi ilahi keşif olarak anlıyoruz. Burada Ehlullah'ın e, keşiflerinden elde etmiş olduğu hakikate dair söylenlerindeki farklılıkları genelde mertebe olarak alt mertebedeki Ehlullah'ın ifadelerinde ya da kaynaklarında ya da bu Ehlullah'ın seyir üsülü <gülüyor> ilk yıllarında yazmış olduğu eserde belki bu tarz ihtilaflı ya da e, soru işareti olabilecek ifadeler olduğunu görebiliyoruz. Kişi seyrüsülüğünün ilk yıllarında henüz o da seyrüsülük yapmakta ehlullah da. Tabi ki o mertebeye gökten zembille inmedi yani. O mertebeye gelinceye kadar bir takım tecrübeler edindi. Bir nefis terbiyesi tezkiyesi yaptı. Belli bir kemalata ulaştı ki ondan sonra o kamil noktaya ulaştı. Bu ehlullahın belki hayatının önceki yıllarında bu seyirüsülüğünün başlangıcı olan yıllarında, söylediği söylemlerinde, sözlerinde ya da o dönemlerde yazmış olduğu eserlerinde bu tarz böyle ihtilaflı diyebileceğimiz konulara rastlamak mümkün olabilir. Bu onun sonradan e, kamil bir mertebeye gelmiş olması hasebiyle kemalatına zarar getirmez. Önceki dönemde o tarz söylemde bulunmuş olabilir. Yine biz keşif konusunda şöyle bir izahatta da bulunuyoruz mesela diyoruz ki e, keşfinde bir nesne olarak şu elimizdeki kayıt cihazını örnek olarak vereceğim ben şimdi bir şeyin hakkında eşyanın hakkında Allah-u Teala bir e, kişiye ehlullah'tan bir zata keşfinde bunu, bu eşyayı gösterdi şimdi bu eşyayı gördüğü zaman kişi bulunduğu mertebesi itibariyle ilmi birikimi itibarıyla bu Mesneye ya da o gösterilen şeye Eşyaya neyse Buna baktığı zaman bir cihetten Bakması hasebiyle Mesel veriyorum ben buradan baktığım zaman Ben buradan baktığımda Bunu tarif ederken Tabir ederken sizlere bunu görmeyenlere Veya eserimde yazarken diyorum ki Ben o şeyi gördüm O şey ki işte Boyu 10 santim Eni 3 santim dikdörtgen şeklinde, üzerinde bir ekranı var, yanında birkaç tane düğmesi var, üstünde bir ışığı var yanmakta diye ben bu şeyi bu şekilde tarif ederim. Yazmış olduğu eserde. Yahut da yanımdaki kişiye. Başka cihetten bu aynı şeyi, eşyayı keşfinde müşahede eden, gören ama kendi cihetinden, kendi ilmi birikimiyle kendi cihetinden farklı bir açıdan bakan ise oradan bakan kardeşimiz Ayhan efendi baktı o da dedi ki şimdi yandan baktı bu eşyaya o da keşfinde görüyor gördüğü şey aynı şey onun gördü, benim gördüğüm aynı fakat duruş bakış noktasından fark var oradan baktığında diyor ki bu sefer eni bir santim boyu on santim olan işte üzerinde tek bir düğme olan şey dedi şimdi benim tarifimden çok farklı bir tarif var yine arka tarafından bakan Aynı şeye arka taraftan bakan bu sefer yine sadece en boyda benim dediğimi doğrulamış oluyor. Eni 3 santim boyu 10 santim olan ee, kahverengi üzerinde hiçbir düğme vesaire ekranı olmayan bir şey dedi. Bakın şimdi tarif daha farklıya geçti. Ama bunu detayıyla bakan işte ilim seviyesi yüksek olan ilimde belli bir dereceye ulaşmış olan kişiye bu şey gösterildiği zaman keşfinde ilahi keşif dediğimiz, sahih keşif dediğimiz gösterildiği zaman o kişi her cihetten bakar. İşte i̇bn Arabi Hazretleri'nin Hütahat-ı biz bu hakikati görüyoruz. O zaman bu şeye her cihetten bakmakla diyor ki o kişi kamil bir bakış açısıyla bakıp inceledikten sonra bu şey işte A kişisini benim Ahmet Şahin'in izah ettiği gibi önden bakıldığı zaman şu şekilde görülür. Ayhan efendinin izah ettiği gibi yandan bakıldığı zaman şu şekilde görülür. Falancanın izah ettiği gibi arkadan bakıldığı zaman şu şekil görülür. Bu aslında budur. Hakikat itibariyle budur. Bu cihaz işte ses frekanslarını kaydetmekle alakalı teknik konularına da girerek anlatır. İşte pille çalışan sesi burada içerisinde bulunan işte entegreler vasıtasıyla, elektronik düzenek vasıtasıyla ve daha sonra saklayan, kendi bünyesinde saklayan, daha sonra dinlemeye yarayan bir kaydetme cihazıdır diye detayıyla kamilen anlatmış olur. İşte keşif sahibi Ehlullah'ın da keşiflerinde elde etmiş oldukları hakikati böyle her cihetten bakarak detayıyla anlatması en kamil izah tarzı olmuş oluyor. i̇bn Arabi Hazretleri bakın kütahat okuduğumuzda bunu net bir şekilde görüyoruz. Bu hususta falanca kişi ehlullah'tan isim veya ve hatta bazı insanlar der ki bu hususu böyle ifade etmişlerdir. Bunlar bu cihetten baktıkları için bunların ifadeleri kendilerine göre, baktıkları yere göre doğrudur der. Ama falanca kişi bunu der bu şekilde izah etmiştir. O da baktığı yere göre doğrudur. İlmine göre doğrudur der. Bize göre ise der böyle kamilen aynı verdiğimiz örnekteki gibi meseleyi kamilen anlatır. İşte bu manada sahih Keşif dediğimiz ehlullah'ın keşifleri sahih keşif dediğimiz e, keşif bu sınıfa girmiş oluyor. Biz de bu keşif hususunda edindiğimiz bilgiler dahilinde böyle bir izahatta bulunmuş oluyoruz. Evet şimdi keşifle bağlantılı olarak bir de zek meselesi var. Bu hususta da Sorular soruluyor. Zevk nedir? Zevkler çeşitleri nedir? İtibar mevzusu nedir? Gibi. Şimdi bunu yine Muhtiniknara Hazretlerinin eserlerinden elde ettiğimiz bilgiler dahilinde izah etmeye çalışalım. Zevk bir şeyi tatma duyusuyla öğrenmek demektir. Zevk tatma duyusuyla öğrenmek demektir. Tasavvufi manada zevk ise tecelliden açığa çıkan ve bir şey hakkında insanda oluşan idrakin tadılması, yaşanması, görülmesidir. Tasavvuf cihetinden ele aldığınızda da bu. Yani tecelliden açığa çıkan ve bir şey hakkında insanda oluşan idrakin tadılması, yaşanması, görülmesi. Bu tadılma, yaşanma, görülme duyusal olabileceği gibi kalbi de olabilir. Yani duyularla da hissedilebileceği gibi kalbi de hissedilebilir. Ya da hem duysa hem kalbi olabilir. İkisine de hitap edebilir. Ehli tasavvuf zevki de derecelendirmiş ve 3 aşamada isimlendirmiştir. Zevk, şürp ve rey diye ifade edilmiş. Zevk, şürbün yani şürp, tatmak, içmek. Şürbün yani tatmanın içmenin başlangıcıdır zevk. Manevi hayatı tatmaktır. Kısa sürelidir. Zevk kısa sürer. Zevki tadan sekir halindedir ve bu durum yarı sarhoşluk hali verir. Zevk dediğimiz budur. Kısa sürer, uzun süreli kalıcı değildir. Yarı sarhoşluk hali verir. Tadan, zevki tadan da bir nevi sekir halinde bulunur. Şu, içmek demektir. Tadılan manalar ile beslenmektir. İşte o tadılan ile artık beslenmek. Zevkin birkaç nefes uzamasıdır. Zevk kısa sürer dedik. Şürp biraz daha uzun. Birkaç nefes uzamasıdır. Şürp halinde olan sarhoştur. Sarhoşluk hali. Çünkü zevk biraz uzadı. uzamasıyla birlikte sarhoşluk hali onu kaplar. Ama zevkte yarı sarhoşluk vardı. Şürp'te sarhoşluk hali kapsamış oluyor. Rey kanmak demektir. Rey. Yani içtiği şeye kanmaktır. Şurp halinin devamlık arz etmesidir. Rey halinde olan kimse şurp halinde olanın aksine artık sarhoş değil ayıktır. Rey haline geçildiği zaman artık kanmış. O içtiğine kanmış orada sarhoşluk hali yok artık ayıktır. Çünkü sevgisinin kuvvet bulması ile bu kimse her türlü hazdan fani olarak hak ile ayık al dedir. Artık o her türlü hazdan fani olur. Hak ile ayıkar denir. O haz onu böyle etkileyip de sarhoşluk mertebesine sokmaz. Gelen varitler ona artık tesir etmez. Hal yaşamaz. Yani geçici olma durumunu yaşamaz. Hal çünkü geçicidir dedik. Hal gelir geçer. Makam sahibi olur. Yani sabitler. Sabitlik haline geçer. Rey halinden. Burada hal ile makam hakkında da e, izahat yapmamız gerekiyor. Bir şu şeyi tamamlayalım, zevk meselesini. Kişi kendi çabası, yani kesp, kesp dediğimiz kazanım, kendi çabası neticesi elde ettiği ilim, idrak ve kavrayış eşliğinde kendisine olan tecelliden bir zevk hali yaşayabileceği gibi bu durum hak kaynaklı, yani vehbi bir şekilde de, yani Rabbani keşif ya da ilahi keşifle de vuku bulabilir Tecellilerin farklılaşması ile zevk de farklılaşır Zevkin nefse dönük bir hakikati de vardır Zevkin ki insanda nefse dönük bir hakikati de vardır Nefsi levvame mertebesinde olan kimselerin tamamında Nefsi mülhime mertebesinde bulunan kimselerin büyük bir kısmından açığa çıkan zevk Nefs kaynaklı bir zevktir Evet buraya dikkatinizi çekiyorum mertebelerden, nefis mertebelerinden nefsi levvame mertebesinde olan insanların tamamında açığa çıkan nefs, zevk nefs kaynaklı zevktir. Nefsi mülhime mertebesinde bulunan kimselerin ise büyük bir kısmından açığa çıkan zevk nefs kaynaklıdır. Çünkü nefsi mülhimeden nefsi mülhime ihanan alan nefis olması itibariyle bazı zevkler Rabbani ya da ilahi olsa da bazı zevkler yine nefsanidir Şeytani cihetten de gelebilir Böyle bir zevk sahibinin Zevkinden müşahadeleri ve tespitleri Sadece kendisini bağlar Yani nefsi levvame Nefsi mülhime mertebesindeki kişinin Zevklerinden elde ettikleri Müşahadeleri Kişiyi kendini bağlar Böyle bir zevkin neticeleri Umuma şamil değildir bütün umuma şamil ben bunu şöyle bir şekilde zevk ettim. Bunun bu şekilde zevk edilmesi herkes için sabittir, geçerlidir. Siz de bu mertebeye geldiğinizde aynı zevki zevk edeceksiniz gibicesine bir kesin hüküm koyamaz. Koyarsa hata etmiş olur. Çünkü o ancak kişiyi bağlar. Bu tür zevki neticeler, tespitler esas alınamaz. Yani nefsani cihetten olan zevkler. Aslında bu anlattığımız zev meselesi keşif meselesiyle de irtibatlı. Onunla da bu anlattıklarımızı bir böyleyle bağ kuruyorsunuz. Evet, bu tür zevki neticeler, tespitler esas alınamaz, ilmi bir hakikat olarak kabul edilemez, itibar edilemez. Bir yolun öğretisi olarak lance edilemez. Bu tespitler ilmi hakikatlere dayanan bir kriter değildir ve böyle görülemez. Bu nefis mertebelerindeki kimselerin halinin şeytan kaynaklı bir hali, zevk yaşadıkları ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Çünkü nefse melek olduğu kadar şeytanda ilham verebilir. Bu hususta ayrımı yapabilecek düzeyde ilim sahibi olmak ve işin hakikatini görmeyi sağlayacak bir teraziye sahip olmak gereklidir. İşte bu terazide artık basiret üzere denilen, yine ee, ancak basiret üzere olan i̇bn Arabi Hazretleri'nin beyan ettiği gibi ancak basiret üzere olan e, doğru bir davette bulunabilir diye buyuruyor i̇bn Arabi Hazretleri. Bu basiret üzere olan kişi artık yani nefsi mülhime mertebesinden geçmiş, nefsi mutmainne mertebesine ulaşmış kişi basiret üzerine olması hasebiyle onun daveti e, kamil bir davet halde gelir. Ama Alt mertebede nefsi Mülhime mertebesinde olan kişinin Davetinde sıkıntılar Açığa çıkabilir Çünkü onun daveti Nefsani davet olabilir Rabbani davet olabilir Yani kamil manada ilahi davet değildir Dolayısıyla Bu, bu cihetten bakıldığı zaman işte mürşitlerin de Nefsi mutmainne mertebesine Gelmediği sürece nefsî ilham alan nefis olan, nefsi mülhime mertebesinde olan rehber, öğretmen, mürşid dediğimiz kişiler sıkıntılı oluyor o zaman. Yani onlara tabi olup, onların göstermiş olduğu e, yoldan gidenlerde bu sefer sıkıntıya düşebilirler. Çünkü henüz kendisi mutmain olmamış. Mutmainlik mertebesine ulaşmadığı için onun almış olduğu ilham, onun e, gördüğü keşif edindiği zevk ilahi boyuta henüz ulaşmamıştır. Dolayısıyla burada belirttiğimiz gibi işte bu keşfi ya da bu kişinin zevki nefsani cihetten olabilir, şeytan karışmış olabilir, şeytan vesvese vermiş ya da işte şeytan e, ilham etmiş olabilir. Bu durumda böyle bu hususlara karşı dikkatli olmak gerekir. Yine dedik ya hal geçicidir makam sabittir bunu Muhittin i̇bn Arabi Hazretlerinin eserlerini okuduğumuzda Fütuhat-ı Mekkiyesinde mevzuyu çok detaylı bir şekilde işlemekte Ehlullah'ı da i̇bn Arabi Hazretleri sınıflandırmakta Ehlullah'ın içerisinde de hal ehli Ehlullah ve ilim yoluyla giden mertebe sahibi Ehlullah olduğunu beyan etmekte hatta Fütuhat'ta izah ederken bazı ehlullahı da isim olarak vererek işte şunlar hal ehliydi diye beyan etmekte. Burada hal kulun dahli olmadan kendiliğinden gelen zuhur eden kulda açığa çıkan bir durumdur. Hal e, gelip geçicidir. Sabit kalmaz. Yani kul dedik ya ilahi isimlerde biz adeta yolcuyuz. İlahi isimler bizim üzerimizde bir e, tesir açığa çıkar. Her an, an be an ilahi isimlerin tesiri altına gireriz. Onların bizim üzerimizdeki tesiriyle birlikte o ilahi isimlerin bizde bir durum açığa çıkar, hal açığa çıkar ve başka bir ilahi isim gelip de tesiri altında bulunduğumuz ilahi ismi bizden kaldırınca etkisini ondan sonra diğer ismin tesir altına gireriz. Bu sefer o ismin getirisiyle o isimden olan tecelli neticesinde yine bir durum yaşarız, hal yaşarız. Bunlar seyru sülukta Ehlullah'ın e, beyan ettiği, dile getirdiği, İbn Arabi Hazretlerinin özellikle dile getirdiği seyru sülukta ilk başta insan halden hale girmeleri çok yoğundur. Sürekli an be an hal değiştirir insan. Fakat seyru sülukta hakikatlere ilmen vakıf oldukça bu ilmi hakikatler kendisinde oturdukça ki buna mertebe almak denilir. Ondan sonra bu haller azalır. Hallerde azalma ortaya çıkar. Çünkü yine Ehlullah'ın bir kısmı demiştir ki o haller o halin durumuyla hallenmek neticesinde hal kişide sabit kalmasıyla birlikte buna mertebe denilir demiştir. Bir kısım Ehlullah bunu bu şekilde izah etmiştir. Yani halin artık o kişide gelip geçici olmayın. Yani sabit olarak kalması neticesi bu artık mertebe makam diye tabir edilmiştir sabitleştiği zaman. Şimdi i̇bn Arabi Hazretleri ilim cihediyle yol almaya, seyir sülük yapmayı her zaman Fütahat-ı dikkatle, özenle beyan etmekte. Bizim yolumuz ilim yolu der. Bizim yolumuz hikaye yolu değil. Dolayısıyla ilim yoluyla giden Ayakları sabit olur. Zemine sabit basar. İlim yoluyla gitmeyen, halle hallenen ise uçar. Ayakları yerde olmaz. Çünkü içine girdiği halin etkisiyle hatta işte ehlullah'tan bir kısmının böyle şatahat nevi sözler söylemesi, bu da halin etkisiyle açığa çıkan durumdur. Yani şatahat türü dediğimiz o halin verisiyle halin etkisiyle kendinde olmadan bazen kişiden bir takım sözler sudur edebilir. Buna biz şatahat diyoruz. Sürçme deniliyor. Bu şatahat türü sözler şeriata muhalif gibi gözüken sözler de olabilir. İşte bu tarz sözler de çıkmış olabilir Ehlullah'ın ağzında. Eğer ki diyor kişi bu sarhoşluk, manevi sarhoşluk halinde bu şatahat sözü söylediyse Ehlullah'tan olan kişi bunu mazur görür. Allahu Teala eğer ki kişi böyle bir sarguşlığa girmeden yani o hal ile hallenmeden ama aynı sözü şataat türü sözü söylemeye kalkarsa allah Teala o kulunu cezalandırır buyur. i̇bn Arabi Hazretleri. Çünkü o hal hallenmemişsin. Sen o halin adamı olmamışsın. O hale girmemişsin. Ama o halin adamının söylediği sözü söylüyorsun. O zaman sen ayık halde söylüyorsun bunu. Demirin narı benza olması gibi. Eyvallah. Ayık halde söylediği zaman kişi şataat türü sözleri dolayısıyla bu sefer cezalandırmaya müstahak olur diyor i̇bn Arabi Hazretleri. Allahu Teala ayık halde söylenen şataat sözlerden dolayı kulunu cezalandırır buyuruyor. <gülüyor> Yine ilim hali istemez, kabul etmez. Yani kişi ilim sahibi ise ayakları yere basar. Bütün kendisine gelen varidat dahi olsa, ilham dahi olsa, melekten gelen ilham dahi olsa... O ilminin sahip olduğu şikate dair ilminin terazisinde tartar ve e, tedbirli hareket eder. Sarhoşlığa bürünmez. Çünkü o ilim onda işte o ilim dediğimiz yani makam mertebe onda o e, ayıklık hali halini getirir ki sarhoş olmadığı için de bu sefer e, şatah türü sözlere meyletmez, yönelmez, kendini bilir ve hali istemez yani kendisini Şeriatın çizgisinden dışarı çıkaracak durumu istemez, kabul etmez öteler. Ne bunun ne sağlar ondan ilim sağlar. Sabit bir şekilde hakikate dayalı hakiki ilimle gidiyorsa kişi yolculuğuna seyir usulüne işte bu en sağlam yolur. Ama ilimle gitmiyorsa, ilim olmayan ilim o anda ilim bulunmazsa kişi de. O zaman işte o halin tesirine girer. Hal ilmi istemez, ilim de hali istemez der Muhittin i̇bn Hazretleri. Çünkü hal ehli o halin sarhoşluğu içerisindedir. Eğer ilimi kabul ederse, davet ederse, ilim geldiği zaman onu halden çıkaracak. Kendine gelecek. Kulluğunun hakikatini görecek. Bu sefer halin sarhoşluğu, o cezbe ona öyle bir hoş gelir ki o ilmi kabul etmez. İlmi versen de Belki kabul etmek istemez. Çünkü ilim gelirse kulluğunu bildiriyor. İlim ne diyor ona? Kul, kuldur. Rab, raptır Kendine gel. Şeriat hükmü seni bağlar diyor. ilim. Bunu da bu şekilde ifade eder Muhittin İbn Hal ilmi istemez, ilim hali istemez. Öyleyse de ilim ehli olmaya gayret et. Hal ehli değil. Mertebe al. Yani o ilim sende sabitleşsin, kökleşsin, otursun, getirisini yaşa ki sağlam, ayakların sağlam yere bassın ve sel usulünü sağlam bir şekilde yapın. Bunun için maalesef e, günümüzde bu hakikatleri öğrenmek arzusu içerisine giren, hakikatleri meyleden ama bu meyil bu hakikatleri öğrenme arzusu heva mertebesinde olan, daha önce de işlemiştik bu heva mertebelerini heva, vüt, e, demiştik me meveddet dediğimiz büyük e, hu ve aşk demiştik işte bu heva mertebesinde henüz daha kö kökleşmemiş kalbe ta tasavvufi bir yaşayışı araştırma, öğrenme hakikatleri öğrenme hevası, hevesinde olan kişiler bu hakikatlere yönelik eserlerde okuyacakları zaman sağla ayakları yere basmış ilim erbabı olan ehlullahın seçkinlerinin eserlerine yönelsinler ki ayakları kaymadan hakkı hakikati öğrensinler. Bazı ehlullahın eserleri var ki işte böyle hal ehliyle dile getirdiği, kaleme aldığı eserleri var. Maalesef bu saydığımız kişiler hemen koşup hal ehli ehlullahın eserlerine sarılmakta. Çünkü oradaki o eserlerde yazılan o ee, kelamı okudukları zaman o sarhoşluk içerisini kendileri de adeta sarhoşluğa giriyormuş gibi hissetmekteler bu onları cezbetmekte bu sarhoşluk onları cezbetmekte bu ehlullah sarhoşluk içerisinde yazmış kelam etmiş eserlerinde beyan etmiş dile getirmiş bir takım hakikatleri ama işte cezbe halinde sarhoşken veyahutta da bu dile getirdiği sözlerin içerisinde şatahat türü sözler olmasına rağmen Bunları maalesef günümüzdeki heva heves statüsünde tasavvufa meyleden hakikaten meyleden kardeşlerimiz insanlarımız bu eserlere yönelerek ilk etapta bu eserlerden başlayarak şeriat ahkamlarını bilmeden, şeriat hükümlerini bilmeden, ayaklarını sabit yere basmadan böyle eserlere meylettiklerinde ondan sonra Allah muhafaza işte oradaki anlatılan hakikatleri anlayamıyorlar kendi zanlarınca nefsani değerlendirmelerle şeytani vesveselerle şeytani üfürmelerle oradaki ifadeleri kendi zanlarına göre çeviriyorlar ondan sonra işte ne abdest kalıyor onlarda ne namaz kalıyor ne şeriatın hükümleri kalıyor erkek olsun kadın olsun ne şeriatın allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiş olduğu kadını ve erkeği bağlayıcı tesettür ölçüleri kalıyor hiçbiri kalmıyor Ondan sonra bunlar da zannediyorlar ki Biz hakikatleri öğrendik Yaşıyoruz Maalesef Hüsnanla sonuçlanacaklarının Farkında değiller Bunları da bu şekilde böylece dile getirmiş olduk Evet isim konusunda Çocuklarımıza konulan isimler Hususunda neye dikkat etmemiz gerekir İsimlerin Önemi nedir Diye bir soru geldi İsimler Tabii ki Resulullah Efendimiz hadis-i şeriflerinde bu hususta beyan ettiği hadis-i şerifler vardır. Güzel isimler koymamızı, çocuklarımıza güzel isimler koymamızı e, ifade etmektedir. <gülüyor> Mana itibariyle güzel manalar ifade eden isimler konulmalıdır. Çünkü konulan isim ile o isim sahibi ahlaklanır, hemhal olur. Bu bir hakikattir. Bu durumda konulan isimlerde tabii ki buna çok dikkat etmek lazım. Yine Allah'ın isimlerinden Esma-i isimler konulmakta. Bu, bu isimler konulacağı zaman başa Abdullah, Abdü Samet Abdurrahman gibi yani Rahman'ın kulu Samet'in kulu Allah'ın kulu anlamına gelecek şekilde Abd kelimesi Takısı gelmesi gerekir. Tabii ki bu şekilde buna da dikkat etmek gerekir. Çünkü diğer isimler e, direkt Allahu Teala'nın e, ifade etmekte sıfatlarını, e, özelliklerini dile getirmek anlamında ifade etmek için bize beyan olmuş isimler, Esma Hüsna dediğimiz Allahu Teala'nın isimleri, 99 isimler. Buna dikkat etmek lazım. Bir de dedik ya isimler meselesinde. Kişi ismiyle ahlaklanır, hemhal olur. Bir e, makale okumuştum. Olmuş, yaşanmış bir olay e, İstanbul'da geçmiş. E, i̇ki güzel zat bir parkın kenarından yürürken yolda bir manzarayla karşılaşıyorlar. Bir ufak çocuk yerden taş alıp annesini taşlıyormuş sürekli annesine taş atıyormuş. Annesi de oradan parkın kenarından bağırıyor. Oğlum evladım yapma. Anneye taş atılır mı? Atma. Atanım atma. Atanım atma." diyoruz. Çocuğun ismi Atan. Annesi Atan koymuş ismi. Bu iki zat oradan hastaneye ederek o parkın yanından geçerken dönüp bu kadına sesleniyor. Zatın bir tanesi diyor ki: "Ne kadın? Niye oğluna kızıyorsun ki? Atmasını sen istemişsin." adını atan koymuşsun ve o da atacak tabii diyor. Yani hakikaten güzel bir ders vermiş yani orada kadına. Öyle ya. Sen atan koymuşsun. Çocuğun ismi atan. Elbette ki alacak atacak. Çünkü insan ismiyle ahlaklanır. İsmiyle imhal olur. İsmin anlamı neyse onun getirisini açığa çıkarır. Yine Hazreti Ömer zamanında rivayet edilir. Hazreti Ömer zamanında bir şahsa e, Hazreti Ömer soruyor. E, tam o kıssayı tam olarak aktaramayabilirim ama mana olarak vermek istediğim mesaj olarak açığa çıkacak mesele. Ee, senin adın ne diyor? Ateş anlamına geliyor. Yani Arapçada ateş anlamına gelen kelime. Adamın ismi buymuş. Ateş diyor. Peki diyor sen kimin oğlusun? Yine ateşli adam anlamına gelen babasının adı da bu şekildeymiş. Onun oğluyum diyor. Hangi kabiledesin? Ateşli bakan anlamına gelen bir kabile ismini söylüyor. Oradan o kabile deneyim diyor. Köyünüzün ne diyor işte ateşli yer anlamına gelen bir isim söylüyor. Hazreti Ömer dönüyor bu adama diyor ki koş çabuk evine yetiş. yetiş. Evin yanıyor diyor. Yanındakiler tabi bu işe bir anlam veremiyorlar. Adam ayrılıyor Hazreti Ömer'in yanından artık ne kadar mesafedeyse evi gidiyor. Hakikaten evi yanmış ondan sonra Hazreti e soruyorlar soruyorlar nasıl bildiniz bunu diyorlar yani, nereden bildiniz e, sayıyor işte adamın adı ateş babasının adı işte ateşli bilmem ne kabilesinin adı ateşli bilmem ne köyünün adı ateş ve alakalı dolayısıyla ne oldu artık bu ateş onlara sirayet etti işte ateş açığa çıktı bunun gibi yani bir beldeye isim verilen beldelere hoş isim verilmediyse Resulullah Efendimiz bir e, şeyinde Yolculuğunda böyle ismi hoş olmayan yani güzel anlam ihtiva etmeyen o beldelerden geçerken Sorduğunda bu beldeye ne derler buranın ismi nedir diye sorduğunda Eğer hoş ismi yoksa böyle sıkıntılı isimli bir yerse o köyün o beldenin ismi orada konaklamazmış Burayı çabuk geçelim dermiş Dolayısıyla bir köyün ismi de bu mahiyette sıkıntılı ise bir şehrin ismi bu maniyette sıkıntılı ise o köyün insanlarına da bu sıkıntı sirayet eder. O şehrin insanlarına da bu sıkıntı sirayet eder. Bu bir hakikat. Evet. Bu mevzuyu da böylece dile getirmiş olduk. Yine ikinci bir sorumuz vardı. Evlerde resim, biblo, heykel gibi şeyleri bulundurmak doğru mudur? Böyle şeyleri bulundurmak doğru değildir. Resim, heykel, biblo o tarzda yani insan ve hayvan sureti Resimden kastımız bu, insan ve hayvan sureti e, şeklinde bulunan resim olsun, heykel olsun, biblo olsun, bu tür şeylerin evde bulunması eve rahmet meleğinin gelmesini engeller. Kaynaklarda bu şekilde geçmektedir. Dolayısıyla evde bu, bu tür bulundurmak doğru değildir. Melek girmez değil, rahmet meleği girmez. Melek sonuçta gene var. Ya sağımızda, solumuzda yazıcı meleklerimiz var, Hafaza meleklerimiz var. Bunlar ayrı mevzu. Bir de allah Teala'nın o mekana rahmet yaymak için, rahmet ihsan etmek için gönderdiği melekleri vardır ki bu manada işte rahmet meleklerinin girişi engellenmiş olur. Bu hususa tabii ki dikkat etmek lazım. Resim konusu açılmışken e, resimle alakalı Muhittin İbn Arabi Hazretleri 2. ciltte cehennemle e, ilgili mevzuda şunu beyan eder cehennemde e, mahşer alanındaki toplanmış olan gruptan 3 zümre vardır ki hesapsız şekilde cennete girecektir. Bunları tek tek anlatır. Yine 3 zümre vardır ki hesap kitap görülmeden direkt cehenneme girecektir. Bu direkt cehenneme girecek olan 3 zümrenin birisi de tapınmak maksadı ile ilahlık davası ile ilahlık iddiası ile ilah olması niyeti ile resim ve heykel yapanlardır. Bakın burası tam anlaşılsın doğru anlaşılsın. Her resim ve heykel yapan değil tapınmak maksadıyla ilahlık iddiasıyla ile ilah olması hasebiyle resim ve heykel yapanların ahirette mahşer alanından hiç sorgu ve suale tabi tutulmadan direkt olarak cehenneme atılacağını cehennemden hortum şeklinde bir boyun geleceğini bir kuşun yere atılmış susam tanelerini tek tek topladığı gibi mahşer alanından bu insanları tek tek toplayıp alıp direkt cehenneme atacağını beyan etmektedir. Muhitün İbn Arabi Hazretleri bu beyanı da Muhitün İbn Arabi Hazretlerinin Resulullah Efendimizden almış olduğu bilgiye dayanmaktadır. Onu da bildirelim. Hadislerde geçen mevzuyla alakalı bir durum. Şey. Elbette ki eğer bunları yapmış olsa dahi ölmeden önce pişman olup tevbe ederse Allahu Teala'ya niyaz ederse çünkü tövbe kapısı açık. Allah tövbeleri kabul edendir buyuruyor Cenab-ı Allah kendisi için. Samimiyet içerisinde tövbe eden kulunun tövbesini Allah kabul eder. Bu manada yaptıysa dahi heykelini, resmini, tövbe ettiği takdirde Allah tövbesini kabul etmiş olur. Ki ondan inşallah hesaba da çekilmez. Tabii ki. Bunu da bu şekilde bilelim. Evet soru geldi. Toplum içinde kalabalık şehirlerde yaşıyoruz. İnsanların tabii ki çeşit çeşit insanlar var Her giyim ve kuşam içerisinde insanlar var Bir Müslümanın giyim kuşamına dikkat etmesi gereken hususları Riayet edenler olduğu gibi Maalesef şeriatın hükümlerine riayet etmeyen Giyim kuşam içerisinde olanlar da var Öyle ya da böyle O giyimde olsun bu giyimde olsun e, Toplum içerisindeyken Baktığımızda gözümüzle Baktığımızda karşı cinse bu bakışımızdan bu bakışımızın hükmü nedir göz zinası denilen mevzu nedir nasıl buna karşı tedbir almalıyız hususu soruldu burada ilk bakış haktandır yani herhangi bir niyet kasıt olmadan istikametin üzerinde giderken gözünün önünde gördüğün kişi şahıs her ne hal üzere olursa olsun ilk bakış haktan olması hasebiyle ilk bakıştan hesap yoktur ama o ilk bakış neticesi gördüğümüz kişi uygun kıyafet üzere değilse veyahut uygun kıyafet üzere dahi olsa Art niyet üzere bir bakışımızı niyetimizi, niyetimizi bozuk bir niyet üzerine bakışımızı sürdürür, devam ettirmeye kalkarsa işte buna o zaman göz zinası deniyor Böyle bir şeyden uzak durmak gerekiyor İlk bakış dediğimiz gibi haktandır Yani ilk bakışta çünkü bir art niyet yok Yolun üzerinde gitmektesin. Dolayısıyla yoluna bakmaktasın. Karşına amiden bir şahıs çıktı. Bu karşı cinsten de olabilir. Direkt karşına çıktı. O ilk andaki bakman neticesi bu haktan olması hasebiyle burada o karşındaki şahıs şeriat'a muhalif bir giyim kuşam içerisinde olsa dahi çıplak dahi olsa İlk bakış, ilk andaki gözün temasıyla bakmasından hesap olmadığı için kişi gözünü anında çevirmesiyle birlikte bu hesaptan kurtulmuş olur. Ama dönüp ikinciye tekrar bakarsa ya da ilk bakışını uzatırsa, bakmaya halen devam ederse o zaman orada işte bu göz zinası dediğimiz günah açığa çıkmış oluyor. Bu hususa karşı tabii dikkatli olmak lazım. Bunu da bu şekilde bilelim. Bu hafta sohbetimizde böylelikle tamamlamış olduk. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme Rabbena atina fi dunya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azabannar. Allahumme afir li ve li validayya ve lil mu'minine vel mu'minat, el ahya'i minkum vel amdat. salli ala sayyidina Muhammedin el fatihi lima uliqa ve'l hatimi lima sebeq. Nasrin bil ve alihi haqq kadrihi wa azim ya lemu mekani subhanal ladzi arani ve selamun aleyke ya rasulullah es ve selamun aleyke ya ve selamun aleyke ya al ve aleyna icma Subhana rabbike rabbil izzati amma yasfun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha